Dijital Kültür Makaleleri 1. Dijital Bilgelik Hayatımız dijitalleşiyor. Yaşadığımız hayattan geriye kalanların kümesi olan kültürde. Dijital kültür, kültürün bir parçası olarak yerini aldı. Oradaki yerini giderek genişletiyor. Nasıl? İki yolu var. Birincisi mevcut kültürel ögeleri dijel, dijitalleştirerek. Buna dijitalizasyon deniyor. Örneğin kitaplar tanınarak e-kitap haline getiriliyor. Tablolar dijital fotoğraf makineleriyle fotoğraflanarak dijital ortama aktarılıyor. Ses kayıtları, müzik eserleri, benzer şekilde dijital cihazlar kullanılarak dijitalleştirilebiliyor. Bir de dijital olarak doğan kültürel ögeler var. Örneğin cep telefonunuzda bir selfie çekip bunu bir sosyal medya sitesinde paylaşırsanız o fotoğraf ve paylaşımı bütünüyle dijital bir dünyada doğmuş ve yerini almış olur. Kültürün ya da onu oluşturan ögelerin. Dijital olabilmesi için dijital bir platforma gereksinim var. İster dijitalleştirilmiş olsun, ister dijital doğmuş olsun bir kültür ögesinin dijital olabilmesi için bu platform şart. Mevcut dijital platformlar içinde en bilinen ve yaygın olanı internettir. İnternete ek olarak cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, dijital fotoğraf makineleri de birer dijital platformdur. O nedenle internet eşittir dijital kültür demek doğru değildir. Dijital kültür interneti içerir ama ona eşit değildir, ondan daha fazlasıdır. İnternetin ancak bir alt kümesini oluşturan sosyal medyada hal böyle olunca dijital kültüre eşitlenemez. Sosyal medyada ancak dijital kültürün içinde bir öge, dijital bir platformun yani internetin bir parçasıdır. Bir değerlendirmeye göre dijitalleşme eşitsizliği ortadan kaldırmak için önemli bir araçtır. Nasıl mı? İnternet gibi dijital bir platform... Örneğin çok ünlü bir fotoğrafçının eserlerini dünyaya sunmasının yanı sıra yeni bir fotoğraf sanatçısının da sesini duyurmasına yardımcı olur. Bir başka deyişle internet gibi dijital platformlar seçkinler ile sıradanların yan yana yürümesine yardımcı olur. Bireyin kimliğinden ziyade eserin ön plana çıkmasını sağlar. Hatta bu öyle bir hal alabilir ki sıradan olan seçkinler sınıfına terfi edebilir. Dijital platformda binlerce kişi tarafından okunan yazarların kitaplarının on binlerce basılarak piyasaya sürülmesi buna güzel bir örnek. Bugün geldiğimiz noktada internet gibi dijital platformların 3 temel özelliği vardır. Çoklu ortam yani multimedya, medya, etkileşimlilik ve sanallık. Dijital platformlarda sabit metin, resim, video, tüm medyaları iççe bulmak mümkündür. Web 2.0 evresiyle birlikte etkileşimlilik olası her durumda resme dahil olmakta, tüketici aynı zamanda üretici konumuna gelmektedir. Ve tanım gereği sanal yani dijital bir ortamda var olabilmek tamamlayıcı üçüncü özelliktir. Kültürün dijitalleşmesinin nihai hedefi nedir? Kültür, malum, yetiştirmekle ilgili. Buradan yola çıkılırsa dijital kültürün de bireyi yetiştirerek dijital bilgi haline getirebileceği söylenebilir. Kişi nasıl dijital bilgi olur? Bilgiye erişip doğrusunu yanlıştan ayırabilip doğru bilgiyi kullanıp bir değer yaratarak, bir değer yaratmak, örneğin bir problem çözmek, örneğin bir yenilik buluş yapmak, örneğin yaşamın bir alanında kaliteyi artırmak.